Allah Allah kısmet etsin de hiç fazla vermeden devam etiremiyiz yok mu senin makinen? Dedecim de şimdi unuttum bugün. Seni unutmadın inşallah. <gülüyor> <gülüyor> bugün çok da bu okuduğumuz şeyler bir birkaç daha birkaç ay sürecek bu e, taşıyovun e, bunlar dik gide daha daha zorlaşacak. Nihayet e, kısmı olsun bu, bu senin sonunda belki inşallah artık bir, bir çoktan söyleyip de söyleyip de yapamadığımız vahdedi vücudu vücudu inşa gelir. Bunlar oraya çıkan masamaklar. Bunları bilmeden, vahdedi bilmek bilmek mümkün değil. Zaten bunları da evvelde vermiştim ama şerik genosu değişti tekrarlıyoruz. Şimdi bugün keramet. Kerametin e, tasavvüfü manası velilerin gösterdiği olağanüstü ol, ol, haller. Kerametse sadece veliler gösterebilir diye bir ka kaide yok. Veli olmayanlarda bu olağanüstü halleri gösterirler fakat buna keramet değil onlara isticraş denir. İsticraş velilerin gösterdiği Allah tarafından kendilerine bahşedilen olağanüstü hareketlerdir. Öbülküleri şeytanidir, nefsidir. Papazlar da bu keremeti göster, keramet değildir. İsticraş denir. Bizden de veli olmayan birçok insanda bu haller vardır. Bunları keramet değildir. Keramet olması için ilahi olması lazımdır. Yani o, o insanın Allah yolunda, e, din yolunda olması lazımdır. Şartı budur. E, ki gelip geçirici bir haldir. Ona dediğim gibi istiçraç ve e, ölçünü, ölçünün en büyüğü de budur. Ha? Olağanüstü halleri gören İnsan, Allah yolunda bir insansa keramettir. <gülüyor> Yok, Allah yolunda değilse istişraçtır. <gülüyor> Keramette, e, kerametin Türkçe lügat manası e, bir davet. ikram demektir, ikram davet, ikramdır. Tabi ama tasavvi manası olağanüstü haller göstermektir. Nedir? Yani Hiç göremedi bir şey görür. <gülüyor> bu bir keramettir. Ama peygamberlerin olağanüstü hallerine de mucize denir. Belirdekinin kerametleri e, peygamberine de mucize denir. Kerametin, veriyetin şartı olmadığını Temminde birbiridir ama keramet göstermez. Asıl keramet velinin hal ve tavrıdır. Diğer insanla farklı olan tarafı asıl keramet odur. Yoksa bir takım olan şu halleri göstermesi dediğim gibi kera, veli olmayan insanlarda gösterebilir bunu. Ama keramet değildir. İstişat ediliyor. Şeytani nefsi, nefsi hallerdir. Kerametin ver, verayetin şartı değildir. Yani kerametleri veriden mutlak bulunması gerekmez. Veriden ama illa keramet göstermesi şart zaten melilerde daha biraz biraz göreceğiz. Keramet göstermezler. Göstermekten şiddete sakınırlar. Verilerde keramet göstermezler. Peygamberler e, mucizelerini göstermeye mecburdurlar. Çünkü yol gösterecekler. Bütün büyük kimyeti yol gösterecekler. Ona e, bir takım mucizeler göstermeleri. Mesela Hz. İsa'nın bir cenazeyi diriltmesi gibi. Onun için ona uygullar denir. hatta Musa'nın o e, denizini yarıp da oradan İsrail'i askerlerini geçirmesi gibi Hazreti Peygamber'in miracı ayı yarması bir tabak yemek daha koca bir orduyu doyurması gibi. Hatta yemek daha da artmış. Herkes evlerine götürmüş. Bunlar biraz mucizedir. Peygamberlerin göstermesi için insanlar inandırması için bunları göstermeye mecburdu ama velilerin keramet göstermeleri mecburiyeti yoktur göstermezler ve e, biz de velilere inanmak zorunda değiliz. Peygamberlere inanmak zorundayız ama velilere inanmak zorunda değiliz. Yani öyle bir şey, şart yok. Kârameti bazen salih kimselerin dışında başkaları da gö göstermediği bir vakadır ama bunları zuhur eden olağanüstü halleri İstisçiliş veya da e, sihir, sihir de öyle bir şey. İnsanın sihir göz göz boyama. Sana bir takım şey yapar, senin senin manevi durum yani testi onu test ede, baktıyorsa ama şöyle gözleri de bir atı devirebilir, bir bina yıkabilir. Bunlar ama bunlar ilaki veri olması şart değil. Bunlar bazı insanların iyilik peratosunda olan güçlerdir. Ama bu bu bu bu, bu insanları eğer bilmiyorsa bunların halleri bunlardan da hiç kaçınmak lazımdır. Onları gördüğünüz zaman muhakkak bir yere kaçmak ya da gözleri kapatmak lazımdır. Eğer onların böyle böyle halleri olduğunu biliyorsak. Keramet ve istirçaç arasındaki farkı ayırt etmek için evde mevcut ölçü Hal ve davranıştır. <gülüyor> Dediğim gibi, eğer o, o insan dinler ama sahte dindarlar değil, onu da söyleyeyim yani. Dindar görünürler, sokakta herhangi bir dinsiz adam ondan çok daha iyidir aslında. Dindar görün, bari, bari onun dinsiz olduğunu bilirsiniz. Öyle bir insan olduğunu bilirsiniz. Bunlar dindar görünler arkada yemedik de hal kalmaz. Bunlardan şiddetle kaçınmak lazımdır. Bunlara da yanaşmamak lazımdır. Ee, İslam'ı yaşamayan, İslam'ı bütün şartlarıyla yaşamayan, e, Müslümünden bulunması lazım olan, vasıplarına sahip olmayan, fasık, fitne vücudu yapan insanların gösterdiği olağanüstü haller, ee, keramet değildir. Dediğim gibi istirci, göz bayamadır. nefsi, nefsi şeylerdir. Verilen ki Allah tarafından kendine verilen güçtür. O ki doğrudur. Hmm. Keramet sahibi istılamı irşatlere bağlı, şehvi ve nefsani, nefsani arzulardan uzak gönül aynası parlak merak insanlar bilmiyor diyorlar bunlar görünür yani her insan bunu fark edebilir hele sizler daha iyi bunları fark edebilirsiniz öyle öyle insanları davranışları, ve tavırları ve yani kendilerini belli ederler bunlar. Hep biz bunu bilebiliriz. eee Gönül aynısı berek, abid, çok ibadet eden, çok ibadet, abid, abid demek, abid, çok ibadet eden insan demektir. Ve zahit yani dinin şer'i tarafına da çok dikkat eden, şer'i şartları da yerine getiren insandır. Siz bakmayın efendim, size bir, bir türlü maval okurlar, dini bir dakikada bulmaya çalıştılar. Cami, yol, cami yolunu bilmezler. Onlar da başka. Allah Teala bunların hakkında şöyle bir beyanda bulunur. Haberiniz olsun ki Allah'ın veli kulları için hiçbir korku yoktur. Onlar masumda olacak değillerdi. Bizim türbenin önünde okuduğumuz ela Enne Evliya Allah ee, ve ise ayet-i kerimesi budur. <gülüyor> İslam alimleri kerametin caiz olduğunu. Keramet di caiz yani keramet den onun olduğu bellidir. Keramet gösterebilir ama göstermezler. Onu da anlatırım. Haber e, İslam alimleri kerametin caiz olduğunu bunun velayet mertebesine ulaştığı, iddia eden yalancılardan gerçek olanı ayırmaya yarayan bir kıstas sayıcılar kabul etmişlerdir. Bununla beraber kerametin hak olmakla beraber esbab-ı ilimden sayılamayacağı da başkalarının dili olacağı, ve kabul... yani illaki teminden beri söylediğim gibi illaki o bir Keramet göstermesi şart değildir. Ve göstermezlerdi. Göstermezler. Yani gösterebilme seyahatleri vardır, göstermezler. Elbabı ilim diyorlar onlara. Tasavvuf elbabı her ne kadar keramet isharını, keramet göstermesini men etmiş ise de inançsızlara İnanmayanlara karşı gerçeğin üstünlüğünü göstermek ve istiscas ehlinin sihirlerini, <gülüyor> şu, göz boyucuların o sihirli hükümsü olduğunu ispatlamak için de müminlerin inançlarını şüpheye uzaklaşmak için de bazen keramet göstermeleri caizdir. Ama neden? O sihirbazların hükümsüzlüğünü ispat etmek için bazen beliler keramet gösterebilir. İstemeseler de bazı gösterme zorunda kalabilirler. Bunu da göz ardı etmek lazım. O zaman nasıl anlayacağız? İşte dediğim gibi onların hal ve tavırları en büyük Keremettir. İnsanlara yardımcıdır. Efendim, bütün şehri ve tasavvifi şeyler yerine getirirler. Bunları bizim için kıstastır, ölçüdür. Yoksa öyle so soytarlar çoktur. Meşru sebepler dışında nefsin hoşlanması, iftar, gurur ve ve için yapılmak istenen kerametler zemm edilmiş. Yani ben keramet gösterebilirim bakın demesi de zemm edilmiştir, ayıplanmıştır, Verenin Verinin e, keramet göstermesi caizdir, gösterebilir ama göstermezler. Ama diğer taraftan ben keramet gösteririm bakın demesi de zem etmiş ayıplan, ayıplan ayıplanmıştır ve tesaktır bundan bilmemiz lazım yani veriler keramet gösterebilir ama göstermezler göstermezler yani ben keramet gö göstürüyorum bakın demezler göstermezler efendim bizi aldatmak için bak ben şunu gösteriyorum bunu gösteriyorum diyenlerde Veri değildir. Bunlar insan hatta sahtekar insanlardır. Göz boyucu insanlardır. Ayıracak nedir? Ayıracak hani kinyondaki turnosol kağıdı neyse. E, o insanın hal ve davranışları bizim için bir turnosol kağıdıdır. Yani asitten bazı ayıran bir turnosol kağıdı var. E, e, e, hakiki veriyle e, sahtekare Ayı bilecek bir turnus hokâdedir. Bu da biz aklı selimimiz, davranışlar önce Ve öğrendiğimiz şeyler. Çoktur bunlar, çoktur, kapılmamak lazım. Buraya kadar var mı, anlaşılmamak bir şey var mı? E, hakikaten yani çok nazik bir şeydir. Her şey, her şeyin pek çoktur. Bunlara da kapılmamak lazımdır. Keramet, ihtiyari ve gayri ihtiyari. Yani isteyerekten ve istemeyerekten bazen insan veliler istemediği halde keramet gösterebilirler. Bakın size bir şey anlatayım. Kırım Harbi'nde, yani bu 1854'te bir Kırım Harbi oldu ya, orada İstanbul'da bir veli, Televizyon ekranı gibi bir önde cam veya telan bir şey. Kırımdaki hasileleri görüyor. Yanına bir adam geliyor, bakın ben gördüm, nedir bunlar Kırımdaki şeyler? Beni birhade diyor ki, ben şimdi geleceğim, bir iki dakika sonra geleceğim, sen, sen, sen, sen, bakıver diyor. Adam biri gidiyor, adam tabii şehitler oluyor. Oy askeri şeyide de falan dedikten, bir takım şeyler. abi şekli değişiyor. Şehitler sayısı az, az azalmaya başladı o veri geliyor. Ne yapıyorsun diye? Dowr diyor biz askerleri şey şeyide diyor Çe çekiyor diyor. Onların cennetteki yerlere tespit edilmiş haz hazırlanmış teselli ona mani oluyorsun de Onlar başlar. Yani veriler bazen İst, ist, ist, isteyerekten keramet göstermenizi seçeneği, ihtiyari o verini elinde olan bir şey. Onu arzu etmiştir. O kerameti göstermiştir. Ama bir de istemeden gösterilen kerametler vardır. O da gayri, gayri ihtiyaridir. İhtiyari demek, seçmek demektir, tercih etmek. Öyle ki yaşlı kimseler değil. Seçmek mani, o ihtiyar. Bu, bu ihtiyar ağının üstünde bir şapka var. İhtiyar bir şey olan kerametin ısharı zarudur. Gösterilmesi mecburidir. Onu inandırmak için öyle bir keramet gösterilebilir. İşte ne bileyim ben hiç aklıma da geldim. Gelmiyor, Keremetin bin bir türüsü vardı, falan yolda geliyor der, o görüyor, bak ya aradığın adam yolda geliyor der, bir müddet sonra kapıyı çalar adam, gelir. Bu belinin gösterdiği bir keramettir, ihtiyari göstermektir. Bir de verinin ağususu haricinde gösterilen kerametler vardır, bunu da göreceğiz. İhtiyarı ve gayri ihtiyar olma kısmında ihtiyarı, ihtiyar dışı olan kerametin esarı zarurudur. Gösterdiği. İhtiyarı olan da din için faydalı ise caiz görülmüştür. Onu dine ısındırmak için o keramet gösterilir. Ondan sonra bir daha yani o keramet sadece adamı adamın dine sokmak için yahut dine dini dini ona cazip göstermek için göstermiştir onun dışında göster bunun dışında istemeden gösterilen kerebetler de vardır. Yani dedim bir şey söyleyeyim mi? Orada veli veri farkında mıdır? Veri diyor üç, üç, üç kısımdır. Birisi veri olduğunu Veridir, veri olduğunu bilmez. Bunlar tehlikelidir. Yani Verayet vardır üstünde, verayetini ne olduğunu bilmez. Veridir, veri olduğunu bilir. Ne yaptığını farkındadır. Bir de, e, veri, veridir de bir işe burnunu sokmaz, karışmaz. Bana nedir? O, o, demek bu Allah böyle arzu etti böyle olacaktır der karışmaz. Ama bazı veliler bu üçün serini değiştirebilirler. O da velinin veli olduğunu bilmez. ki velidir ne olduğunu bilmez. Veli olduğunu bilmez. Ona o seret verilmemişti. Yani, ama velidir. Bir şey arzu ettiği zaman olur kendine var ama veli olduğunu bilmez. Belli sıfatları vardır ama belli, belli olmanın farklı biridir. Şimdi bir de bizim halkın belli anlayışı var. Bunu da iş yapalım. Halkın arzuladığı ve dilinden düşürmediği hissi yani maddi keramettir. O da maddi ve manevi olmak üzere böyle ayrılır. Maddi keramet diye ki buna keramet kevniye, Kev dünya hali demektir. Dünyadaki hali. Hakkımadan e, verilerdeki veride anadı bir takım ona haller hali göstermesi. Bu kerameti kevniye budur yani halkını halkının gözünü göze hoş böy ne şeyleri yapması beyatta yani bir takım göz gözün önde ki haseli canlandırmaktır. Buna kerameti kevniye denir. Gününlerden geçeni bilmek. Mesela sen şöyle düşünüyorsun değil mi der? Akıl o düşünüyorsun der. Bak bir, bir adam geliyor seni temyiz gösteriyor söylediğim bak adam geliyor diye adam kapıyı çalar, gösterir. Ve da ne bilmiyordu bir su su üstünde görür, yolda yürü gibi su üstüne kanatlarını uçar. Bunlar mesela ee, şey aynı anda birçok yerde görünür. Bunlar bir veben şey, maddi Mati hak hakuna gelince babanın olsa ee, bulacağının açılaşında vaaz etmiş, kürtüye çıkmış, vaaz etmiş ve vaazı, vaazı yedi Kur'an Kerim ayı, Fatih 7 Ay yedi merhade e, tefsir etmiş. Bu. Bunu birisi bu zatı şeyini, somucu tutmuş, zaptını tutmuş. Onun da aklı Ayvansaray'da bir şeyde, tekkede olduğunu bir gazetede görmüştüm, bir defa daha söyledim bunu, burada. O, o tekkedeymiş veya da o şeyde, e, mektepteymiş olan. O mektebi gördüm, böyle uzun uzun parmaklıklar var ağaç orada. Ee, sırlıymış dedim anlayamadım. Orada mı sırlıymış dediniz? O yazılar orada muhafaza edilmiş. Somuncu babanı Hamidettin Aksaray Hazretleri, Hacı Vanemberi'nin evet. e, şeyhinin e, vaazı. Oradan da kapıdan cami bitip, yani, namaz bitip de camiden çıkarken olacağın üç, üç, üç büyük kapısı vardı. Üç büyük kapısından çıkmış aynı zamanda. Herkes onu elini öpmüş. Şey, elini öptüm, sen nereden? Büyük kapıdaydın beni Ben de şu, şu burada Bunlara aynı anda birçok yerde de, tay mekan vardır mesela. Şu anda buradadır. Bir saniye sonra Mekke'dir veya de diğer bir yerdedir. tay mekan, bunlar da velilerin gösterdiği kelametlerdir. İstiyaret gösterdiği, maddi kelametlerdir. tay mekan gibi, hususlar gibi bir de manevi ve ilmi kerametler vardı ki kerameti ilmiye ona halvet takıdır. İnsana gördüğü karşı davranışlar insanlara olan yardımları dini vecibelerini hem maddi hem manevi dini vecibelerini hiç aksatlık yerine getimeleri hoş insanlara içe cezbeden hoş hoş tavırlar Bunlar da bir velide görünen ilmi, ilmi bir Veli böyle de görülüyor. Ve artık sizlerin de bunları anlaması lazım. Bunca bilgiden sonra bunların da sizlerin anlaması lazım. İnsanlarla alakalı olan, hastalarla, fakirlerle alakalı olan, Mesela bir hastanın ev başına koylar hasta iyi olur ama bunu ben bir vereyim diye yapmaz Sen de aynı şeyi yaparsan ne okunan Kur'an Kur ayetleridir. Kur'an ayetinin hepsi şifadır hangisi okursan okuyan hepsi şifa hiç okuyan olsun Hail Musa'nın eldeki çamak. Ağaç, ağaç dalı. Musa'nın elinde asadır. Harikol'de haller gösterir. Hani ben kullansam bir ağaçtan başka değil. Bunun gibi. Yani kullanan el, konuşan ağız, bir de şifa birici el olsun. ne de olur, onunla da olur. İşte bunlar gizli verilerdir. birliklerini belli etmezler. İlmi verilerdir oran üstü hal göstermezler, Avzu etmezler. Gösterelerse gidip yeniden usul abdest alırlar, kendilerini kirlenmiş addederler. Mucize, peygamberlerin peygamberlerini ispat için, çünkü peygamberlerin peygamberliklerini ispat etmek zorundadırlar. O, Halkın başını göndermişlerdir. Halkın onun peygamber olduğunu inanması için bir takım olağanüstü haller göstermesi lazımdı ki onun kendinden daha baş türlü yaratılışlı bir insan olduğuna o da kani olsun. Peygamber Efendimiz de bunları göstermiştir. Mesela Mekke devrinde. Mekke devrini göstermiştir. İşte Ayı ayi yermiştir, miracet çekmiştir, bunun bir çok bir olumsallar göstermiştir. Bir de sade onlar ortak insanlar görmemiştir. Mesela <gülüyor> ayın yalmasını Gascony köprüsü, Gascony köprüsü ne biliyor Fransa ile İspanya es arasında atlat akıntısı bir klimatisti vardır. orası korsiy yani Gascony köprüsüdür. Orada seyreden bir Roma harp gemisi ayın görmüş ve seyir derdini yazmış. Ay yaralı Bundan da birkaç sene evvel belki okumuşsunuz merakları dikkate çekmiştir. Moğolistan'da da ay yaralmış. Ayın yarıldığı Moğolistan'da da görülmüş ve kaydedilmiş. edilmiş. Yani bunlar sadece ortadaki halka göre değil. Her tarafta görülmüş şeyler. Mucize ile kelamet kere, e, arasındaki fark mucizenin mucizenin göstermesinin kerametin kelamet göstermesinin vacip olmasıdır. Ebu Ali-i allah Teala peygamberlerine mucizenin isharını farz kıldığını söylüyor. Yani mucize peygamberin göstermeye mecbur olduğu bir şey, farz. Farz. Hak arasında fitne vesile olmasın diye verilerin kerametinin izmarı, yani göstermesi farz kılanmıştır. Yani veri kerametini göstermezse farz yerine geçer. Ama mecbur olursa bazen insanları İslam alıştırması için de e, onu gösterebilir. Ama gö göstermemesi lazımdır. Ayrıca bu Enbiya'nın okubetinin e, veri şey, peygamberler mucizeyi Göstermezlerse cezalandırılır. Böyle bir şey var. Veliler de keramet gösterirse cezalandırılır. Meşvet haricinde. Kim gösterirse? Gösteriş dedi? yapmak için Verilerin Velilerin keramet gösterir, gösterirse lazım olmadan cezalandırır. Bak ben vereyim. Ben ben bunu yapıyorum demesi cezasını mı oluyor. Peygamberlerin de mucize gösterebilecekleri halde göstermezlerse onlar da cezalandırılır. Bu manası cezalandırılır. zaten keliminde şeyinden belli şiirinden belli. Evren okubedeninde keramet ısrar etmesi şeklinde ifade edilmiştir demin de dediğim gibi veriler bir keramet göstermek me kaldılarsa yeniden gider bu abdesti alırlar. kendine kirlendiğini ederler tasavvuf Erbabının emniyet verdiği bazı işkellere vardı nefis Kisyesi e, riya, nifak vesaire gibi kötü fiilleri terk ederek ihlas, sıdk, muhabbet ve muhabbeti i resulullah gibi öyle sahip sahip olmaktır. Yani e, şeriat erbabı bunlara belki bakmayabilir ama ehli tasavvuf onun göstereceği maddi e, kerametlerden ziyade kendi öz kerametine Görmen lazım. Bu da dediğim gibi şakat, mağdert, halkı temir etmek. Bunlar verilerin asıl öz kelametleridir. O, o, o gözü bize mi, gözümüze, bazı harikoda haller gösterecekken, bir halkı temir etmesi aydınlanması çok daha güzeldir. O, asıl keramet oradadır. Bir halkı, kültürler, cemiyeti, e, efendim, e, onun elanşlarını daha sağlam bir şekilde satmak daha büyük keramettir. Bir cemiyete bir yardım edersin. Asıl keramet oradır. Yoksa veri istediği, istediği zaman istediği şekli gösterebilir. O göstermesi seyahati vardır. Ama onu kendisine bak ben vereyim bana bakın gibi bir nefsani bir arzu sayar ve yapmaz. yapması mecbur olduğu hallerde de yapması lazım efendim. Benceciğim, şey dediniz hani e, gereksiz hallerde e, keramet gösteren veliler cezalandırılır. Eee hani e, hani gereksiz bir cezası. Gösteren... verilerin. gereksiz ee, bakın bak bazı şartlar haricinde mesela insanlara bir şeyi kabul ettirici et, ettirmesi lazım. Mesela büyük grup insan geldi. iyi bir iyi bir hay, şey mesela dine girecek Müslüman ama ben Müslümanı için bazı gözümü görmesi gö gö lazım genel şeyler vardır derse o zaman gösterecek. Yani faydası cemiyetin faydası geçecek. Yok kendi nefsini tatmin için ben bak bunu gösterelim o yasak. İşte şey sorun şey olacak Şimdi böyle davranan bir kişinin veli olması yani velilik de belli bir mertebe, belli bir çalışma gerektirdiğini düşündüğüm için bunu soruyorum da Tabii hani... çok yani veli olmak tabii kolay bir şey değildir. Bütün nefsani artılardan dünya nimetlerinden kendini çekeceksin. O tasavvurluğun o yabiliyetlerine dal, dalacaksın, Her sabah erkene kalkacaksın, gece namazına kılacaksın, birçok şeyleri var. Bak, i̇nsan kolay kolay, veli olmaz. Peygamberler doğuştan peygamberdirler. Veliler de yani, veli olmaya namzet ortadan doğarlar. O şartta yeri getirirse veli olurlar, yoksa olmazlar ama bazı insanlar vardır ki hiçbir şey olmazlar. Uğraşsalarda olmazlar. Çünkü onların uğraşmaları, ee, bak ben neler neler yapabilirim diyeten halkı kandırmaktır. Veliler de aslında veli olmayan namzet insan ortam doğarlar. Veli olmak için erkek veya da kadın şartı aranmaz. Erkek veriler oldu kadın veriler deydi. Şimdi moda oldu ya Rabia. Rabia, Hazreti Rabia. Bunun gibi neler neler vardı her halinde vardı yani yok değil. Bu bu saha boş değil. Bu saha e, her zaman doludur, doludur ama kendini dediğim gibi edilemezler, göremezler yani o mertebeye gelmiş insan zaten baba ihtiyacı hani millet yani, alır. Ben, ben size bir şey söyleyeyim gördüğüm bir şey söyleyeyim. Benim çalıştığım yerin hemen istirahat ve ait bir, bir boş arazi vardı. Bir gün sabah işe gittiğim zaman baktım arazi sürülmüş. İşte uçakı vardı. O dedi ben ya bu, bu tarlalar ham bir tarlaya ben, ben gece onu içine ne sürdürdüm dedi. <gülüyor> <gülüyor> Baktim bir gün sırtında tilki getirmiş, sırtında tilkile geliyor. Ne amca diyelim bu? E bu da dedi işte Allah'ın kulu diye diye. Bir yılan vardı orada, Kocaman yılan. herkes oraya gidiyor. Gitmedim korkardı. O yılanı oradan sepetlemiş gitti ayah gittiymiş, yılan gitmiş. Efendim namaz kıyaydım diye ben orada işte o şeyi onu ...kontrol ediyor. Namaz kılıp baktı koca bir yılan geldi. Oraya çörek dermiş. Tam ben secdeye yere. Başta korktum dedi, Sonra da ya benim şeyim secde et dedi. Secde etti. Secde ettiği yere gelen falan yokmuş. Yani, e, bunlar eee e, e, şeyler. Yapılan şeyler. Hmm. Ha i̇şte yani şimdi tasavvuf erbabının ee, anlayışıyla ehl-i şeriatı anlayışı başkadır. ehl şeriat ee, muhakkak deli ister, deli arar. Halbuki ehl tasavvuf, deli falan pek direkt kalmaz. Asıl keramet kendisindeki öz olan hasretlerdir insanlar yardım. Hazreti Mevlana kevi keramette. Kevi keramette bakın buradaki zaten yazan saat eee Ama Hazreti Mevlana'dan misaller veriyor. Hazreti Mevlana kevi keramet yani halkın görmek istediği dünyevi kerametlere e, itibar etmediğini Gerçek kerameti Allah Teala'nın kudreti idrak olduğunu şu sözlerle anlatıyor. Bir kimse şayet buradan bir günde veya bir anda Kabe'ye gitse, işte Somuncu Baba'nın yaptığı gibi, nasıl? Gitse ama Somuncu Baba, tabii, Somuncu Baba değil de, gitse, o kadar şaşıracak bir şey olmadığı gibi bakın Hazreti Mevlana burada bir anda Kabe'ye gidiyor. Hatta Kabe değil de başka yere gitken şaşıracak bir şey değil diyor. Bunu herkes yapar. Bak, ama çok da güzel bir şey bulmuş. Gibi keramet de sayılmaz diyor. Çünkü Samyeli bile <gülüyor> rüzgar şu Ağustos'un sonlarında esen sıcak rüzgar var. Ona Samyeli onlara tutulmamaya çalışın. Tutulmaya çalışın. Yüzümüz yanar ve yüzde kahverengi lekeler meydana gelir. Samyeli'nden kaşınan. Sam Samyeli'nin bir anda buradan Kabe'ye gitti. O yerken gidersen insandan niye gitmesin? Çünkü Samyeli bile aynı kerameti gösterir e, o keramesle. Keramet hakkın seni aşağı bir halden yüksek bir hale getirmesidir. Asıl keramet odur. Kerametin hak olduğuna dair ayetler. Şimdi tabii bunca şeyden sonra bunu da delilleri lazım. Kur'an'ı, hadisleri, iyi bir peygamberler yer alması lazım. Asabıkep kıtasında zikredilen kutus, onlara baksaydınız görüldüğünüz ki güneş doğduğu zaman mağaralarına işte Asabıkep'ten bahsediyor. Mağaraların saat tarafına yöneli, battığı vakitte onun sol yolda kesip giderdi. Yani güneş aynı yerde kalmıyor. Kendileri de kendisi oranın geniş bir yerinde idi demek ki o geniş bir yerinde yatmış uyuyorlar. Bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kimi hidayet ederse işte o doğru yolu verdirmiş. Kimi de şaşırtırsa artık onun hiçbir zaman inşaat edici bir yar bulamazsın. Şimdi güneş hep aynı yere bulursa oradaki, yani güneş daima yön değiştirdiği için de, o mağarada, güneş o mağaraya, onların yattığı yere, sabah geliyorsa, akşam gelmiyor, akşam gelmiyorsa, sabah gelmiyor. Yani daima aynı yere vurmuyor, Aynı yere vursa oradaki cesetler daha çabuk, huzuru çürür, gelmiyor. Sen onların, Uyanın kimseler olduğunu sanırsın. Halbuki onlar uyuyanlardandır. Biz onları ya sağa ya sol yanına çeviriyorduk. Aynı yerde kalmıyorlar. Köpekleri de mağaranın giriş yerinde iki kolunu uzatmış. Hani köpekleri keklerinin mi yatma hali vardır. Şöyle elini uzatır da arasında Rusy kolağı uzatmış, yatmaktaydı. Üzerlerinde de üzerine tırmanıp da hallerini bir görsüydüm. Mutfakta onlardan yüz çevirdir Kaçardın çünkü herhalde herhalde için onlardan korkuyla dolardı için demiş. Onlar mağaralarında 300 sene evleşerek kaldılar. Buna dokuz yıl daha katın. Birinci, birincisi hicri Tarih, birincisi Miradiye Tarih. O zaman daha Hazreti İsa'da vardı muhakkak ki. Hani e, veyahut da yoktu. O, o, olacaktı. 309 yıl Hazreti Peygamber'in işte Mekke'ye olan sayılan takvim yılı. 300, 300 yılda miladi yol. Eğer hesaplarsanız tam gelir. Çünkü her 100 senede bir 3-2. Yıl, yıl uzundur. Hz Meryem'in kıssasında kuru hurma ağacının neva vermesiyle ilgili ayet ee, Hazreti Meryem, e, biliyorsunuz Hazreti Zekeriya'nın altı, vesayeti altındaydı. Kudüs'te bir mabedin mihrap kısmında kalıyordu. Hazreti Zekeriya, ona akrabası, ona ziyarete gittiği zaman bakıyordu ki orada taze meyveler var. Halbuki Hazreti Meryem, oradan hiç çıkmıyor. Hiç. Onu ziyarete kimse gelmiyor. Bu taze meyve nereden geldi kızım dedi. Allah gönder Bu da Azim Meryem'in kerametidir. Yani e, kerametlerinde e, peygamberin gösterdik mucizelerinde Kur'an temelli olması lazım. Zekeriya ne zaman kızın bulunduğu mihraba girdiyse onun yanında bir diyecek buldu. Meryem, bu sana nereden geliyor diye dedi. O da bu Allah tarafından. Şüphe yok ki Allah kimi dilerse ona sayısız rızık verir. Rızık da bir Şimdi bunlar Kur'an-ı Kerim şeyli kaynaklı şeyler bir tane daha var. Hz. Süleyman Veziri Asap bin Berhiyanın da bir anda bir tahtını cemeden Frizkine getirmesini anlatan kısa. Nezdinde bu da Kur'an-kerim kaynaklıdır. Nezdinde kitaptan bir ilim bulunan zat, Hz. Süleyman'ın veziri çok alim bir insan. Ben dedi, onu sana gözünün kendine dönmeden, yani göz açıp kapanmadan e, evi getiririm dedi. Ve Hazreti şey, kızın tahtını Yemen'den Kudüs'e bir anda getirdi. Şimdi bunu oku, oku, okumuşsunuzdur, ben de çok aranızda, fakülte okudu çünkü, e, şu... Uzaydan gelenler diye bir şey oldu ya yani bir sürü bir e, kitaplar tarla falan çıktı, tane arabalar, öbür dedik bir sürü şey. Orada bunların e, e, uzaylılara tarafından getirildiğini orada söylerler. Bondeniken one, mi? Bondeniken. Onu uzaylılar tarafından getirdiğini söylerler. halbuki bu. Kur'an kaynaklı olduğu için onun uzayirlere, muzayirlere ilgisi yok. Tamamen kişinin tam Allah'a olan büyük inancından dolayı olmuştur. Allah o, o, o, o eseriyatı vermiş. Keramette iki haddi peygamber hadisleri de var. Bu mevzulü cebayet olanı haber eden Rahip Cüreyya, Menkübesi Cüreyya, Geçikte konuşmuştur. Hazreti İsa da konuştu. Peygamber sallan irayet edilen meşhur bir mağara kısası bir sığırın konuşması. Bunlar e, peygamberlerin mucizeleridir. Veya da velilerin e, şeyidir. Ashablar bazılarında keramet hakkından birkaç örnek Bunlar bizleri insanların da bakın yapabildikleri var. Hazreti Ebu Bubekir Radıyallahu An pek çok misafirine yemek veriyan sonra artanların eskisinden fazla olduğunun haberi. Yani misafirine davet etmiş, ziyafet veriyor. O kadar yemek verildi halde artan yemekler. Ee, daha dağıtulmadan eve yemek, yemeklenden daha çok oluyor. Yani yemek çoğalıyor. Hazreti Osman Ar Ar Ar Ad An heh, Hazreti Ömer Medine'de Hazreti Ömer'in e, şeyi zaman, Halifeliği zamanında artık İslam Arabistan İslam sınırından açmış orta Doğuya ve Afrika'ya yayılıyor. Mısır'a Libya'ya bir işte Türkistan'a yani, bu hasrı Türkistan'da da, da oluyor. <gülüyor> Medine'de minber üzerinde hukuklu okurken, Cuma hukuklu okurken İslam orduları komutanı Sariye'yi düşman kuvvetlerinin kuşattığını görerek arada binlerce kilometre mesafe ve harp oluyor. Hazreti Ömer Teminke'ye okuyor. Kırım abimiz <gülüyor> halinde gibi Harbi görüyor. Ve düşman orası İslam orası sarıyor. Ki hep bir emir, hep ima yetecek. Sarıya daha çık diyor. sarlıyorsun daha açık. Sarıya da bunu alıyor. Yani vermek kadar almak da mühim. Henüz bir radyo radyo vericisi çalışır Senin radyan bozuktur. Almaz. Hı. Verici olduğu gibi ağacı da olmaz. Hazreti Mevla'na da fihim hafifize zannederim bir şeyinde verici olamay Bir müşridi kami verir ama onu alacak mülid lazım diyor. Almazsa bunda, yani bu da e, müşridine veridi boşuna diyor. Her ik tarafın olması lazım. Yani burada Hazreti Ömer daha açık diyor, emri veriyor. Onu da oradaki kovandan alıyor. Al, al, Alabilmenin kabiliyeti var. Her iki tarafta mükemmel. Hazreti Osman Radyo da kendisine ziyareti gelenler içinde birinin gözünde zina eseri bulunduğunu haber veriyor. Onu huzurundan koyuyor. Hazreti Haliyet Verit alan kılıcı derler Hazreti Peygamber'e. Bu bu da çok tuhaf bir şey. Hazreti Velid'de İslamlara karşı daima bir bugün Onları falan gibi toplamış, burun diyorlar ona. Gidiyor, görüyor, bir şey yapmıyor Onu da Allah'ın kılıcı derler de onlara. Evliyanın ile alakalı hususlar için koşeyliğinin o sizde var. Kuşehir Risaleti'nin ku, ku, ku şey, keramet basında pek çok kıssalar mevcuttur. Onlara o kitap elinizde var. O kitap okuyor. Orada pek çok keramet bulabileceği. Burada birkaç tane sizinle seçilmiş var. Hangi kitap <gülüyor> Aldınız, Siz <gülüyor> bu şiirite cariye de. Ne ne yok mu? Ne var. Onun bir atık üç Onu daha almadım. Onu almadım. Onu Aldık almadım. Almadım. Ha, ha, tamam daha doğrudur. Almadım. O ona da var. Şimdi ee, daha Ya ama bu kadar iki kafiye hafta yine zikir bastı yine dervişkin giriş giriş da. zikir i̇nşallah. zikirli olur onun ilk inşa haftaya. Eee ağırlık vermek istiyorum. Çünkü meslebi geç geç kaldık. Daha yarısına bile gelmedik. Ama bundan sonra daha kolay olacağını diyorum. Çünkü birinci, ikinci, üçüncü ciltlerde biraz bir ve ikinci ciltlerde Hazreti şey bu ne büyük manevatlar vermiş. Yerlerinde yok. oradaki manevat ediyor ki falan yerde bu verilmişti ona bakın diye geçiyor. Ona zaten size onları söylüyorum. Ben başka Burada var manşı, burada çocuklar, yani uzun boyu 3-4 sayfa şey, geçtik ama anlayacağınız bir şey var. Mucize ve keramet. Mucize peygamberlerin gösterdiği olan hal. Peygamberler mucizeyi göstermek mecburiyetindedirler. Göstermeyenler cezalandırılır Veriler kerameti Gösterirler ama göstermez var vardı. göstermezler. Gösterdikleri zaman da cezalandırırlar. Ama mecbur kalırsa gene bir şey için de gösterebilirler. Göstermek de istemezler çünkü onu e, kendini kirlendik derler ve kusur yaptı salırlar. Bunun için de pek göstermezler. Ee, kerameti sade veriler göstermez. Veri olmayan layetten kimse, hatta papazlar bile keramet gösterebilirler. Ama ona kerameti istisraç, nefsidir. Nefsidir. Kerametin keramet olması için Allah tarafından verilmesi lazım. onu ancak veriler gösterebilir. Başkası gösteremez yani verilerin gösterdiği kerametler doğrudur. Lakin lalata insanların gösterdiği kerametler keramet değil isticraştır. İsticraşta eee istihami diyedir. Efendim evet? şey söyleyebilir mi? Yani siz efendimiz veliler üçe ayrılıyor dediniz. E, bir kısmı veli olduğunu bilmez. Bunlar bu açıdan hani tehlikelidir dediniz ya orada tehlikelidir anlamda. Tehlike bir hastayı aklından geçirir olur. O, o onun ne olduğunu bilmez. böyle bir hastayı meydana getirir. Faydalı olur, zararlı olur onun için. Haberisi şey, en en güzel de verinin verini bilmesi. yaptığı işi bilmesi lazım. Her her yere olduğu gibi sen yaptığın işin ne olduğunu bilmen lazım aklanda kal kalben o işin doğru olduğuna inanman lazım. En güzel şey de budur. Evet. Ben işte oraya takıldım. Yani veli olduğunu nasıl bilmiyor? Onu şey yapamıyorum. Yani, hani veli olduğunu şey yapabilmesi için hani, ibadetini falan e, tam yapıyor. Yapıyor. Olmazsa, e, işte Allah, o o, veri, o verilik şerikası ama kendinden ya e, veriye pek değer vermiyor veyahut da hani Allah onun belirini Artık ortu bilemem. Ona bizim şeyimiz değil. Ama en güzel de kimisidir veridir yaptığını bilmez. Kimisi veridir yaptığını bilir. Bir de e, dedi ya veridir veridir mi? Veri veriğini bilmez. Veriğin olduğunu bilir yaptığını bilmez. Bir de veri veri değildir. Petra bir şey yap onu bilmez. Bu ne böyle. Bazı işte kerametlerde keramik ke kebniğe var. Dünyaya ait. Bizim gözlerimizin gördük kerametler. Asıl keramet onun cemiyeti olan faydası hal tarzı. Asıl keramet orada. Yani, alçaklardaki üst, üst seviyede çıkmaz ve insanlara faydalı olmak. Asıl keramet buradadır. bir milleti kurtarmak, bir devleti kurtarmak, bir halkı felakette temmün kurtarmak, Efendim bunlar ahlakı ticareti en büyük keramet bunlardır. O milletin yani, yolu yolunu açmak için bunlar büyük kerametlerdir tabii ki. Yoksa e, kari haller bir anda gösteril geçer gider adekalı kalıyor falan. öyle bir şey yaptı. Ama biri, e, ne bileyim ben e, mesela Hamiden Aksaray'a mesela Hazreti Mevlana'yı alın. Bakın 800 sene hala açlığı çivirden gidiyoruz. Asıl keramet bir meslevi Tam bir keramettir. Bir mezhebi yazmak tam bir keramettir. Yoksa herhangi bir şey göstermiştir. Geçip gitti, Ş şahsa mahsustur ve o, o günkü günlerine mahsustur. Onu sonra bırakıp gider ama bir meslebi sekiz sene sonra hale çok değerliyse asıl kelamet budur. Bir cemiyeti yol gösteriyorsa asıl kelamet budur. Hani öyle görünen şeyler pek itibar etmemek lazım aslında. Öyle bir şey yapılır, geçer gider. Asıl kavgıcı olanlar mühim bir kültür. Eyvallah. Var mı çok da başta şeyler İnşallah olmuştur. Şimdi meslevi çok dedi. dediğim gibi mezhebi çabuk geçmemiz lazım. Yani çabuk değil de e, ona diye yakın bir zaman geçti. Ben şimdi Bir e, bir adam bu evine bir sığır geliyor. O sığırı kesiyor. Bu adam zaten tembelin birisi hep Allah'tan bana de ben çalışmayacağım ama ben çalışmayayım da bana rütük gönder. O Yusuf 36. beyit. Yani. Derken yani, bir gün evine bir sığır görüyor. Allah bana bunu gönderiyor. Kesiyor. Arkasından sığırın sahibi geliyor. "Sen benim sığırım için yine için kesiyorsun." diye bir arada kavga değişir. İşte Hazreti Davud'a aksediyor. Hazreti Davud başta ona dinliyor, ona dinliyor. Ya sen bunun sığırını kesmişsin diyor. Evet, evet, kestim diyor. Niye kestin? Ben Allah'a yalvardım, Allah bana bir bunu gönderdi. Bunu kestim de. Hani şahidin diyor. Ben Allah'a yalvardım diyor. Yani Şahid süsüyle yalvarmak, dua etmek olur mu Peki senin derdin, bu adam benim sığırımı kesti diyor ben ben sırrım versin diyor. Tamam, sen bu sırrımı ver diyor, ona diyor. Yok efendim diyor, ben ona veremedim, verirsin veremezsin. Nihayet iş kavga dönüş. Nihayet e, Hz. Davut da kararsız kalıyor. Siz biraz bana müsaadeyin, yarına kadar müsaadeyin, ben gideyim diyor bir. Allah'a danışa bakıyorum, işin ne, nasıl diyor. Bir diyor, Allah'a işte gidiyor. Dua sınıfa yapıyor. Allah ona bir de haysatı anlatıyor. Şimdi biz işte orada kaldık şimdi. Arkasını ben e, getirmeyeyim. Buradan görelim. Dünyada dahi zalimin zulmüne elinin, ayağının şehadet etmesi. Hani derler ya öbür tarafta senin senin sen? istediğim kadar yapmadım da evin ben yaptım diyecek. Yani bir her her organım, her uzvum ben bu işi yaptım diyecek. Sen istediğin kadar ben yapmadım da Müz oraya geliyor. Şimdi buradaki Hatice Davut o sığırı çalınan adama söylüyor. En zalim Hiddet ve isyan halinde senin elin, ayağın, senin zamirine şehadet eder. Zamir kendi demekti. Zaten zamirde, kramerde ismin yerine geçen, değil mi, kelimedi ben, sen, o falan. Ey zalim de, hiddet ve isyan halinde senin ayağın, yani ayak uzun, sana şehadet eder. Ben o şey yaptım falan yere gittim. Her, her organın kendine göre işi var. İtikad ettiğin şeyleri söyle. Gizleme diye gönlündeki şey başına dikilir. Gönlündeki şey de sene gelir, ben bunu yaptım der. Özellikle gazap ve dedikodu zamanında o ağza senin sırrını izhar eder, açığa çıkarır. Yani o sorgu sual sırasında sen istediğin kadar gizle bütün uzuvların senin ne yaptığını söyleyecek. Yani Kur'an'da da var ayetler. Zulüm ve cefa şimdi burada ilgilenip yanılmayalım. Bir kimsini zulmettiysek, cefa çektirdiysek eğer o zulmete çekilen zulmet ve cefa canlanacak. Diyecek ki, ey el ve ayak beni ısrar eyle. Siz beni yaptınız. Yani bu zulmeti ve cefayı bana işlettiniz. Ben işlendim. Ben yapılan hadiseyim. Siz bu hadiseyi, beni yaptınız. İsrail'e diye sana galibe edecek. Sen istediğin kadar yapmadım, etmedim tutmayınca ama yapılan zulüm ve cefada düle gelecek, evet, ben yapıldım o işi, yaptınız bana. ya da ben o şeyi yaptım artık. Çünkü bu şahıs, şahıs değil, yapılan iş, o yapılan iş ben zuhur haline geldim. Beni işlediğiniz gelecek. Sır, sır şahide hasreten özellikle coşkunluk, gazap ve intikam zamanında ihtiyarını ele alınca bila ihtiyar zulüm derununun meydana korsun. Yapılan cefa ve saklıdır, gizlidir. Fakat o zulüm kendi kendisini ispat edecek, çıkacak. Ben işlendim diyecek. Boştan saklamayın. Beni saklamayın diyecek. O mahşer gününde o günkü gargaşada diğer müvekkilleri vekilleri de sırları açıklamak için yaratmaya kadirdir. Gizli kalmış değerli şahitlere de Allah meydana çıkarmaya kadirdir diyecek. Yasun suresinde o gün ağızlarının üstüne mühür basarız. Ne irtikap, irtikap işlenen kötü suçlar. Suçun güzeli Olmaz ama irtibar çok çirkin suçlar. Mesela bir hata yaparsın da suç ama bir de bile bile işlediğin kötü suç hırsızlık yaparsın. Efendim, mal bir de devletten para yersin. Bunun gibi biraz da devletten para yemek, e, insanla yapılan kötü de kap ilk, ilk, ilk, ilk, ilk büyük ım, suçlar vastine girer. Şimdi icazun suresinden bir ayet. O gün ağızlarının üstüne müher basarız. Ne irtikap ediyse elleri söyler, ayakları da şahid eder. irtikap ne elini işte, elin ayaklığın işlerini. Ben para çaldım, ben para aldım, ayakları da ben kaçtım. bunları her, her her organ söyleyecek. Ey zulüm ve kine on el ile sarılmış olan bütün varlığı o şeye sarılmış, suça sarılmış senin cevherin ve hakikatin bellidir. Sen bu işleri yap, yapabilirsin. Şahadiyete de hacet yoktur. Herhangi bir şahit göstermeye gerek yoktur. Seni için ...zulüm ve zararla şöhret almaya da... yoktur. Yani ki kimsenin basiret sahibi olanlar... ...senin ateş gibi yakıcı olan... ...içine vakıftırlar. Hani veviyede bilinir falan... ...kötülüklerde kötülüklerde bilinir. Yani bir insanın iyi mi kötü mü olduğu... ...aşağı yukarı bilinebilir. <gülüyor> Senin nefsin, içimiz, beni beni görün. Ben cehennemin, cehennem ehlindenim. Nefis de kendisini aşağı vuracak. Ben cehennemliyim der. Diyorsam zaten bu işi yaptırmazdım sana. Diye her an yüzlerce kıvılcım saçmaktadır. Yani her şey kendini belli edecek. Ben cehennem ateşinin güzüğüm diyecek nefsimiz. Cehennemlik ya, ben cehennem ateşinden bir parçayım. Aslımın tarafına giderim, külle giderim. Küllüm, cehennem. Ama ben güzüğüm, bir ateş parçasıyım. Nur diyelim ki, nuru mutlak tarafına gidelim. Çünkü ateş de aydınlık verir, nur da aydınlık verir. Ama nur Allah tarafındandır. E, ateş cehennem tarafındandır. Ben nur dedim ki Allah tarafından değilim diyor. Ben ateşim cehennem tarafından değilim. Aslım, küllüm ateştir. Cehenneme gideceğim diyor. Ama nur olsun Allah'a gideceğim diyor. Allah seni Allah tarafından götürecek, bu yüzden seni cehenneme götürecek. Böylece bu hak tanımayan zalim bir öküt için bu kadar ilkbahis ve hile <gülüyor> kılık yaptı. O ökütün sahibi, o ökütün sahibi. Aslında bir daha sonra anlatacağız. Aslında büyük bir zalim, hilekar ve e, e, katil bir adam. Öküzün sahibi aslında yani, malı çalınan adam. Aslında burada bir mevzu açıyor. Öylece bir hak tanımayan zalim o. Bir öküz için bu kadar irtibas ve Hilekarlık, iktivas, sahtekarlık yaptı. O, Efendisi'nden yüzlerce sığır ve yüzlerce deve çalmıştı. Ey babalık, nefis böyledir, ondan ayrıl. Şimdi bu, halkın önünde Hz. Davut'un beyanatı. Mevzu, onu unuttunuz galiba, daha evvelki mevzu, aradan yani bir, bir ay geçti. Ey babalık diyor, bir de dalga geçiyor Sen nefis işte böyle de, sen kendini ayrı, ona ona eme. Bu herif, yani öküzün sahibi, bir gün bile Allah'a niyazda bulunmadı. Ee, Hazreti Davut buna halka anlatıyor. Bulunmadı. Dero'nun bir defa olsun Ya Rabbi demedi. içinde bir defa Ya Rabbi demedi. Hep saatte sahtekalıkta. Bir kere olsun ilahi hasmı razı kıl. Yani katil. Efendisi öldürül, bu adam öldürül. Öldü. Hasmı Razı kıl. Yani benim efendimi, ben efendimi efendim öldürdüm ama o benden razı olsun. Hakkı olmadığı halde bu benden razı olsun. Adam hem öldürüyorsa adam hem de senden razı olacak. Onu bile demedi diyor. Ben ona ve ailesine zarar verdimse sen onlara menfaat ver demedim. Ben, ben bu cürmü, cürmü işledim. Bu bu hatayı ettim. Ama e, o zararı uğrattığım insanlara da bir parça yardım et diye doğada bulmadı. Doğada Çünkü o adamlar farklı zararı uğradı. Bütün malını mülkün eline aldı. Çıktı. Bir katil, burada da e, şeyin, e, Tavli Mevlid'in kendi fikirleri var. Bir katil yahut zalim daha sonra, o gülümünü işledikten sonra tövbe eylese, maktulun verisesiyle, yani öldürülen adamın varisleriyle yahut mazlumun öldürülen insanın kendisiyle helalleşmesi ve istiğfar etmesi lazımdır. Helalleşlik adamı mıydı ama onun Ruhuyla artık ya ben seni öldürmüşte i̇şte bana hakkını helal et, helal etti etti etmedi çünkü cezasını çeker. Belki şu hareket, bakın şurada çok muyum çok der Şu hareketleri kafaret yüzünüp olur da hani Allah tarafından kabul edilir de kaçta 10.150? Kefaret, başta şeyi bir günaha karşı tutulmak üzere yapılan veya da tutan şey, kefaret diyorsun bir günaha karşı para ödüyorsun. Mesela harçta bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir hata yaptın, yapılmaması lazım gibi hata var, onların karşılığı var. Ya şu kadar ya, bir koyun yağdı, bir deve kurban etme falan gibi bunlar kefarettir. Küfaret de köperdi durup da bir günahın kefareti, suçun değil de günahın, suç başka şey, günah başka şey, kabahat da başka şey, kabahat hafif, suç ağır. Efendim, e, başka ne demiştik? Günah. Evet. Günah. günah, o da dini olan bir şey. Bunlara ayırlamayayım dedim, kabahat. Küçük bir, bir bir çocuğun bir şey yapmaya da senin e, ne bileyim bir insan hatını kırması falan bunlar kabahat ama kus onun canı yakarsın kus alındır kus alındır kabahat hafiftir. Mazlumun kenisini helal etmesi, etmesi lazım ve belki şu hareketleri kefaret edinip günaha karşı verilmesi lazım kefaret. Olur da cenah ve hak onları ahirette barıştırır. Günah Allah'a karşı işlenen suçlar kabaatler. Suç bir de insanlara karşı işlenen suçlar kabaatler var. Mesela çocuğuna bir darbeden o çocuğun hatrını kırdın. Bu bir kabaattir. Bir ananın bir babanın Yaptığı kabahattır, o taze çocuğu kırmamak lazım. Ya da yanında çırak olan, algın bir insan var yanında. Onun suçunu gördün, onu büyük derecede azar aldın, Bu da kabahatten büyük suçtur. Çünkü o, o, o insan artık bir defa o işi elini sütlemesin, korkarsın. Ve hayatında önüne kadar iş gider. Canım hak onlar hayrette bağış vakı günah önü değil. O Allah'a mahsustur. Bu herif ise bunların hiçbirinin yapmadığı gibi bir sığırı için efendisinin oğluna etmeyi dedi hakaret kalmamıştı. Hem adamı öldürüyor hem de oğluna büyük hakaretler yapıyor. Belki suçun üstüne atıyor. Şimdi gene meslemeye dönüyoruz. Eğer ben hata ettimse, diyet karşılık olarak ben, akile teveccüh eder. Akile aklı, aklı başında insanlar. Yalnız logatlara bakarsanız akilin karşılığı bu değil. Logatlarda da bambaşka bir şeydir. Akil akıllı insan demektir akıl. Akilede kadının akıllısı. Erken akıllısı. Teveccü eder. Elösti kitabı. Ben sizin Rabbiniz değilim. Elösti bir Rabbim ya. Elösti kitabı. Sadrı olduğu için demde benim akrem sen idin demedi. Şimdi bu biraz karışık bir şey. Şurada da hizah var. Eğer ben hata ettimse diyet akile teveccü eder aklı başını insanlara bunu, bunu ben hata ettim diyebilir. Kümrükü demez. ben bensin Rabbiniz değil miyim? ya e, sadi oluyor dem de zaman, dem zaman burada. Dem bırakkan kan, efendim, zaman, an falan manasında. Çayın koyuluğu falan manasında. Benim akilem aklım, aklım sen idin. Ama bu karışık bir şey. Şurada izahı var. Kamus Tercümesinde deniliyor ki, akile bir adamın asabesine asabe, onda baba tarafından akraba olanlar, sharen miras miras almaya hak, hak kazananlar, ya da onun bir adam akabesine ıttak ki ıttak onun e, cezasına ıttak ceza verilmem cezasını affetme manasında ıttak ıttak ki yani e, baba ta, baba tarafından mirasçılarına e, Baba tarafı, mirasçılarını efendim ee, o suçlar sağlayabildi. Kat, katli hata ile diyet lazım oldukça. Baba tarafına. Katli hata. E, hata ile katil. Katil olma. Mesela efendim bir adam tokat vursa adam ölür. Sen ölseğinde tokat vurmadın. Ama ne yani kadar katil oldun. Katli hata bu. Diyet, ama buna bir diyet lazım. Adam ölmüş. Buna bir ama hani Kastanlığı, Hacceli'ye falan öldürmedi. Bir tek adamı öldü. Buna bir diyet lazım. Bu, bu diyetin de verilmesi lazım. Yani kan pahasına. Kan karşılığı, can karşılığı. Hatta diyet yaz oldukça diyetini çekip eder ederler. Yani şimdi açıklama Akıl kelimesi bir de bağlamak manasına gelir. Katilin yedan edilmesini veya kanın dökülmesini bağlayıp menetti için diyetide akile denemişti. Karma karşıt bir mevzu. Onu ben okudum ama işinden çıkamadım. Şimdi şurada bir mevzu var. Açıklıyor bunu. O da Hazreti Peygamber'e ait bir şey. Belki buradan daha şey çıkartırız. Araplar indinde evvelce bir adamın diyeti 10 deveydi. Bir, bir insanı öldürdüğü zaman onu bağışlamak, yani katili bağışlamak için 10 tane deve kurban ediyor. Evvel veriliyor. Sonra da Hazreti Peygamber'in pederi Cenab-ı Abdullah han kurban apun tane piti dedesi. Aa bir çocuğum olsun da onu Kabe'ye kurban edeyim diyekten bir şey olmuş. Bir torun oluyor. Efendim, e onu kurban edecek. Fakat çok güzel bir çocuk kurban edilmez yani hadi peygamber baba kurban et, et demese, kıyamıyor. 10 tane deve kısıyor. O zaman adet 10 tane deveymiş. Olmadı diyorlar. 20, 30, 40, 50, 100 deve. 100, 100, 100, 100 devede karar kılıyor ve e Hazreti Peygamber'in babası kurban edilmekten kurtuluyor. 100 deve de kararlaştırdı. Böylece katil vukuundan Katilin asabesi, baba tarafından olan akrabaları yani baba taraf akrabası deve toplayıp maktulün varislerine verirler ve katili idamdan kurtarırlardı. O katilin karşılığında, katilin akrabaları tarafından öldürülen adama yüz tane deve veriyor, o öldürülen adamın baba tarafından 100 tane deve veriyor. Ve eğer razı olursa yüz, yüz deve alınca onun idamından vazgeçebiliyor idi. Yok illaki idam etsin dersin, o başka. Dini İslam'ın da diyet yüz devedir. O da nereden sonra meden oldu? Hazreti Peygamber'in babasının yüz deve karşılığı kurban edilmesinden kurtarıldığı için ee, ölçek yüz, yüzde çıkar oldu. Eğer hatayla vaki olan bir katilde dediğim gibi tokat attı adam öldü. <gülüyor> hata yani vaki olan yani hata şekilde katilde diyetin toplanıp verilmesi katilin akilesine yani baba tarafından olan ve kısım ve akrabasına aittir. Baba tarafından olan soyuna ait. Onun tarafından ödeniyor. Eğer katil, asker veya devlet memuru ise, bunu fıkıh işleri, biz de peki şey yapmıyor ise diyetini vermek devlet etmişler, hükümet etmişler. Hazreti Mevla'na bu, bu meseleye tefikan irayet bu ait olduğu için anlatmış. O katil Cenab-ı Hakk'ı Hakk kendine akile iddias eyleyerek ona müracaatta bulunsaydı eğer o katil efendisini öldüren adam ailesine, ya ben bunu bir şekilde öldürdüm diye diyerek birbirini önce etseydi ve hasmı olan maktulu razı etmesini isteseydi öldürülen insanın tarafında da razı hani siz razı olun deseydi Cenab-ı Hak ahirette hasmıyla onu müsalaha ettirip sulh masasına oturtur ve dünyada da bu cenayeti de ve dünyada da bu cennette de set verir, set kapatmak, Allah'ın bir adı da setlerdir, suçlara kapatan. Ee, şimdi burası bir fıkhî bir şeydir. Şu üst kısmı okudum, beni çok zor anladım, anlatmakta zorluk zorluk yaşayacağım, zor çekiyorum. Fakat şu Hazreti açıklaması buna. Demek ki e, kısas kısas değil her şeydir. Kısasızlıkın bir karşılığı var. Yani kana kan değil illa ki. Kanın da bir değeri var. Eğer o taraf razı olursa o o, şey, o tarafı öyle. Fatih Sultan Mehmet Fatih Camii'ni, bugünkü Fatih Camii değil. Bu Fatih camisi 1780- <gülüyor> 1668 yıkıldı. Yerine bugünkü cami yapıldı. aynı temeli üzerine. O camilik ilk zaman bir Rum mimara yaptırıyor. Rum mimar bir cami yapıyor. İşte efendim cami yaptığında Fatih kesin şu el, el, ellerini diyor. Mimarın ellerini kesiyor. Rum mimarı da mahkemeye Kadı Fatih Çeli. Hem de Sultan Fatih demiyor. Mehmet Efendi gel bakayım buraya diyor. Adalet. Hakkın huzuruna çağırıyor. <gülüyor> Fatih'te kuzu kuzu geliyor, manyetine yani, abdeler. iman geliyor, sen bunu elini, bu senin cami yaptırdın mı? Senin derdin ne diyor, e benim cami yaptım beni beni kestiriyor diyor. Doğru mu diyor? Doğru diyor, veriyor, doğru diyor. Peki, niye kestirdin diyor. Başka bir cami, bundan daha güzel cami yapmasın diye. Saçmalık. Diyor ki, Kesin eğlenin diyor. Evet, elleri kesecek. Mimar e, kesin kesin kesin eğlenin diyor. Evet, diyor. Ceylat yere mimardır diyor. Ben diyor vazgeçtim. Ben İslam'ın ne kadar büyük veyahut da sahte olduğunu anlamak için bunu, bunu söylemiştim. İslam büyük bir din diyor. Ben Sultan eli kesecek. Ya, hakim karar verdi. Korkmadan, bugünkü bir korkunaktan değil, korkmadan hükmü veriyor ve Fatih de hayır diyemiyor. Düşünüyor, adalet, Allah adamı düşünmüyor. Fakat e, e, şey e, mimar davasını vazgeçiyor, Müslümanı kabul ediyor. O, o zaman hakim bir şey yapıyor, diyet ver diyor. Diyet bir paha veriyor, bir paha pişiyor. Iı, Fatih olsun, hazineder yanında. Bu, bu parayı veren hazineden diyor. Hakimler, diyor, diyor. Bu suçu sen hissedin, bu suçun milletini çekiyorsun seni Senin kasandan mı diyor. Fatih kendi kesesinden ödüyor. İşte adalet bu. Burada da diyetin tam karşılığı, bu, bu, bu hastalığı bize daha daha güzel anlatıyor. Kana kan değil, Kana karşı bir miktar var. O miktar, her iki tarafta bu miktar razı olursa daha fazla kan akıtılmasına mani olmuyor. Eğer razı olmazsa gene o ölüm vaki oluyor. Şu etrafta o fıkı bir şey, fıkhı yani anlama bir şey. Okumakta ben de zorluk zorluk yaşadım e, biraz ama aşağıdaki misaller bize davayı anlatıyor. O efendisini öldüren adam efendisinin ailesine onun affilesiydi, e, onun da manevi huzuruna affilesiydi kabul etsiydi, bugü hastere meydan hiç çıkmayacaktı, bir, bir bir biraz bir şey anlaşılacaktı iş iş bitecekti fakat karşılaştığımız Biretti, Onlardan sakladı her şeyi. Katil de belli olmadı. Hiç ama katil miyden çıktı? Ne de? Kendi Hazreti Davud'un peygamberlik şeyiyle o, Allah ona, onu bildirdi. Şimdi daha ileride var. Başka şeyler de var. Çünkü buraya kadar olan anlaşıldı mı? ise tepki edelim. Var mı? Anlamayan. Ey hür can! Hür! Bakın, İslamette hürriyet vardır. Hazreti Mevlan'a daha öyle göreceğiz. Benim bir çanak, bir tas doldum. Bana varken de ben... Bir, şey yapayım, bir, şey yapayım, bir, şey yapayım, bir çanak yorulta razı. Ama hür olur diyor. Hürriyet bu kadar büyük şey. Sen... Ey Hürcan sen ona tövbe etmesi, yargılanması, affetmesi, dilemesi için inci verilsin de o sana bir taş bile vermez. İşte nefsin insafı. <gülüyor> o adam bütün adam malını mülkünü alıyor. Ailesine farklı, farklı zararlar sürükler. Fakat ona bir sığırı bile çok vermiyor. Onun için bu katil de cinayetini icra edildikten sonra tevbe ve istiğfarda bulunmamıştı. O sırrın sahibi aslında birinin kölesi, zengin bir adamın kölesi onu öldürüyor. Malını, mülkünü hepsini üstüne alıyor. Senetini alıyor eline. ne alıyor? İşte üstüne alıyor. Daha elinde sefatı var. Şimdi... Onun için bu katili cinayet icra ettin sonra tövbe ve istifa da bulundu. Şimdi Hazreti Davut sen bu kadar şey ettin deyince, halk gayene geliyor. Sen nereden biliyorsun bunun böyle olduğunu diyor. Allah bunu bana açıkladı diyor. Şimdi onun yerini size göstereceğim diyor. Göstereceğim. Bu adam katildir diyor. Bu adam katildir. Bütün onun malını, mülkünü çoluğunu çözü hepsini üstüne aldı. Ve katlet öldürdü. Eğer o sığırı ona çalınmasına göz yumsaydın, bütün bu cinayetler meydana çekmeyecekti. Onun ailesinin afdüleseydin, belki küçük bir şey karşısında razı olacak, Allah'ta sefer çekti Ama sen bir sığırı bile ona çok gördün. İşte bunun cezasını şimdi çekeceksin diyor. Onu anlatıyor burada. Diyor ki, kalkın halka diyor ki, orada toplan toplanğa kalkın, onun gömüldüğü yere sizi götüreceğim diyor. Şehirden çıkıp o ağaca doğru giderken diyor bu adamın öldürdüğü adamın şehir dışındaki bir ağacın altını nedir diyor. Bıçağı da oradadır diyor. Allah ona gösteriyor şey şeyi. Davud'a. Şehirden çıkıp o ağaca doğru giderken, Hazreti Davud dedi ki, şu herifin elini arkasına sıkıca bağlayın, kaçmasın. Ki onun cürmünü ve günahını meydana çıkarayım da adalet sancağını sahraya dikeyim. Allah'ın adaletini göstereyim. Yani adaleti tamamıyla meydana çıkarayım. Yine Hz Davut o katile dedi ki Köpek herif. Sen bu adamın ceddini öldürmüşsün. Sığırı çalan. Burada suçsuz ama o. Sen köle iken efendini katil ve malını gasp ederek efendi olmuşsun. Bu zenginlik efendi oluyor. Çok bir başka şey efendi başka şey. Efendilik manevidir, beylik maddidir. İkinci Mahmud'un vesiri Halet, Halet Efendi var. Karatas Galatas Mevlası'ndaki ilk birinci belki yatan, yani kafası olan adam, gövdesi Konya'da. Bu ikinci Mahmud'un sadraza var. Yapmadığı kefaseli kalmıyor. Gene bir devlet büyüklerden birisinin Ailesinin katlediği Mal-ı yapmadı yapmadığı reza kalmıyor. Fakat o adam, ailesi sonuçta öldürülen Mal-ı mülkü belki öldü değil mi Mal-ı Mülk'e eline adam devlet adamı efendilerini bırakmıyor. Gidiyor gene onu bayramda ziyaret ediyor, kuzarlarına. Onun bir kötük yapmıyor. O da büyük adam. Ve Hayal Efendi diyor ki, bunu neyse adamladı. Bunun diyor her işini elinden aldım. Bir efendini eline alamadım. Beylik zengin adamlar bey olur. Ama efendi insan gönlünde efendidir. Efendi ama beyefendi vardır. Hanımefendi var, hanım vardır, hanımefendi vardır. O başka. Beyefendi o zaman hem manevi zengin hem de maddi zengin o daha güzel. Yani efendilik almış bir şey. <gülüyor> Sen köle iken efendini katlettin ve malını gasp ederek efendi oldun Senin karın da efendinin halayıydı. Halay hakta esir olan, esir alınan bir hatta satılan kadınlara Ev için kullandılar, Senin karın da efendinin palayığıydı, yani satın alınmış bir kadındı. Ki o da efendisine cefa etmişti, e, köle olduğu halde adamı o ediyor. O kadın kız ve erkek ne doğurmuşsa hepsi de maktulü, varisi. Bulunan bu adamın mülküdür. Yani o çalan, suylu çalan adamın mülküdür diyor. Sen kölesin. Yani Efendisini öldüren adam sen kölesin diyor. Bir hileye getir efendinin malını alıyor ve en sonunda onu öldürüyor. Sen kölesin. Bütün kazancın onun mülkü ve malıdır. Senin ne kadar malın varsa hepsi bu. E, sığırı çalan adamındır. Şeriat ve adalet istiyorsun işte şeriat, al da git bak nasıl iyi mi? Sen hep bir okuda mola mülke sahibi bir sığırı o adama vermeden kaçındı. Hep şeriat istedin, sen işte adalet. Eğer sen ona yapmasaydın, buna razı olsaydın, bu adamın da sığırı hadi, al git yani bütün bunlar meydana çıkmayacaktı. Allah belki de seni affedecekti. Ama işte şartlarına girirse tabii. Affedecekti, sen bu ben ne Allah'tan affet edin, ne de ailesi affet edin. İşçi şeriat, işte, hak budur. Sığırı bu adama helal etti dediğim vakit, o ikisi anlaştırmak Ya bu adam sığırı çalmıştı, bırak fakir. Bu helal et. dediğim zaman o, hük o hükmü kabul etseydim bunlar meydana çıkmayacak, yani bu pisliklerin meydana çıkmayacak diye. Efendiniz dulu bile öldürmüştü. Hem öldür hem de adamı zulmediyordu. Hem burada Efendiniz sana aman yapma diye yalvarmıştı o ağacın dibine, aman ben öldürme diye yalvarmıştı. yalvarmıştı. Kadildiysen katilden sonra yani efendi öldürdükten sonra gördüğü korkunç bir hayal dolayısıyla bıçağını da toprağa gömmüştü. Çocuk o hayal kalın hayalidir. O hayal ömrünün sonuna kadar hep onu önüne çıkar. Ve de hep öldürüldüğü yere gider. Hep öldürüldüğü yere, suçu işleniyor. Katiller öyledir. Polisler bunu bildiği için bir adam öldürmüşse orada pusu kurarlar. Hı. Kim oraya daha çok gidiyor. Kan onu da çeker oraya. İşte efendinin başı, senin bıçağınla beraber toprak altında halkı, halk burayı kazın diyor, oraya halkı oraya kazmaya zorluyor. Bu köpeğin adı da bıçağın üstünde yazılı. Katilin adı da bıçağın üstünde yazılı. Meraklı adam böyle şey. Efendisine işte böyle bir hile ve böyle bir zulümde bulunmuştu. Adam katil. Ve de saklı katil. Davut Aleyhisselam'ın dediği gibi yaptılar. Toprağı, toprağı kazıp. Yarınca o bıçakla o aşı buldular. Hakikat meydana çıkınca yani adamın öldürüldüğü meydana çıkınca halk arasında bir belvele bir uğultu düştü. Evvelki muhtemizlerin daha eve itiraz edenler bu, bu adama niye katil diyorsun diye itiraz edenler olmuş içinde bu muhtemizlerin de Hepsi berinden zünnarı kesti. Zünnar e, biraz Hristiyan papazanı ve daha evvelceki insanın beylerine taktıkları yün ve hatta ipekten bir kuşak. Kuşak. Yine biraz da papazlar takar. Burada onun hakkında zünnar hakkında bilgi var. Hristiyan ve mecusiler mecusu ateşe tapanlar. Hristiyan ve me meclisiyelerin bellerine bağladıkları bir ı, kuşağın adıdır zünnar. Ki Bunun dahilde kuşağınlamış. Ev içerisinde veya da sarayda de kullanılmış ve ipekten olurmuş. Papazlarınki yün, daha evvelki bir bahisde yün, yün geçiyor. Bir de harici bağ bağladıkları varmış ki zünnörü kesmek Müslüman olmaktan inkarı bırakıp imana gelmekten kinayedir. Yani papazlığı bırakıp Müslüman oldu. Hüzünlerini kesince ve kuşa papazla kurtuldu Müslüman oldu demekmiş. Öyle bir kaide var. Ondan sonra Davut Aleyhisselam dedi ki, Ey adalet isteyen! Gel de o kara yüzünle adaleti var adam başta benim sığırım çalındı ben adil benim ben sığırım çalındı benim, a, a, benim sığırım benim bana verin adalet isterim diye bas bas bağırıyordu. Şimdi Hazreti Davut ona diyor ki ey adalet isteyen gel de o kara yüzüne adaletini al. Bu kitap katilidir ve sen adalet istiyordun adalet senin idamını emretmektedir demektir. Katil. Davut Aleyhisselam katil için Hamiyet ve Delail delali, Delilin çoğulu Delilin gösterdikten sonra Onun kısasını emir Kı, Kısa Kısaya kısa, kana kan Cana can Efendisini öldürdüğü Bıçakla Katile Kısas icrasını emretti Katilin Mekri hilesi mekri hile demektir onu Allah'ın ilminden nasıl kurtarır? Sen istetenkar hile yap. Allah'ın kanunundan kendini kurtaramazsın. Kurtaramadı, nitekim kurtaramadı. Bu kadar sene sonra cinayetinin dünyadaki cici cezasını çekti. Yani iadenmedi yani. Allah'ın hilmi hilim işte e, yumuşaklık e, gömü çattık, açmak falan gibi şeyler Hz. Ebubekir'in sıfatıdır. Hilim. Allah'ın hilmi açması zalim ve katilin cezasını bir müddet set gizler ve imhal etleri Geçikleri imhal eder Allah ihmal etmez. Aynı harflerle yazılmış bir kelime harfleri diğerleri değişmiş. Allah ihmal etmez ama imhal eder. Biraz geciktirir suçları, tabaatleri. Yani bu arada Allah'ı yalvaran yakarırsan belki o de değil ama belki suçunu affeder. Belki Allah'ın hilmi zalime katen cezayı bir müddet setle imhal ederse de zulüm haddini tecavüz ederse, yani bir, bir seviyeden daha yukarı çıkarsa o hadise onu meydana çıkarır. Bir yere kadar af var da ondan sonra af olmuyor. Nitekim Kur'an'da ve Surayı İbrahim'de buyurmuştur ki, o zalimlerin yaptıklarını Allah gafli, Allah gafil sanma. Onların cezasını gözlerin, gözlerin korkudan ve şaşkınlıktan bedelip, bedelip gözlerin akın karaya karışması, gözün belermesi korkudan. Kalacağı bir günde, kıyamet gününde güne bırakmaktadır. Allah onun cezasını kıyamet gününde mutlaka verecektir bu ayetin manası kan uyumaz Yani yanicinanaat gezi kalmaz Katili katili aramak ve müşkülü keşfetik bulmak meyli her insanın kalbine düşe herkes katil bulursun suç cezası çeksin de bir şey ee, burada bilmem 1952 yıllarında falan ellerinde ne stariyer katili dediğim bir katil vardı dedi benim mü bir katil stariyerde bir sütçü var sütçü fakir bir aile adam bir bir ve hanım var orada süt satırken katil gidiyor kızdan sütü acayip kızı öldürüyor elindeki paraları alıyor çekip geliyor bir müte saklandı ama Sonra e, meydan bey diazçıdan yani burada sarayellerde işini unutmamak lazım. Gayretini mahkemeye mahkemi her mahkeme sarayel bütün toplan gitler. Niyet sarayeller adamın idamını talep ettirdiler ve hakimi yedan verdi. Bu Eminönü meydanında eski Eminönü çok çapraşık bir yerde dükkanlar bir yerde. İç, iç, iç iç iç o meydan içi dükkanlar Şimdiki mısır çarşısının yan tarafında boşluk var, orada katil asılır, katil asılır. Yani kan meydana çıkıyor. Hatta hatta halk sarayın halkı her mahkeme gitti, sürü haline gittiler. Hem aynı bugünkü Newayesti yapılan yapıldı, yani adamın katil edildi, devam edildi. Kıyamet günün sahibi olan Allah'ın adaleti şunun bunun zamirinde içinde suhu eder durur her o insan hep canını durur. Plan nasıl öldü, ne halledi ve ne oldu? İşte bu sorular topraktan ekim biter gibi herkesin kalbinde ve dızanında fırlar insanlar. Şimdi çoğaldı da bunu artık günlük hadise gibi oldu. Esnen bir insanın öl öldürülmesi bırak da yaralanması bile, bir trafik kazasında yaralanması bile uzun yıllar anılırdı. Bu hastalığa pek az bugün her gün binlerce insan öldürüyor. Onun için de peki manasını kaybetti. Bu sorular ve arayışlar kalplerin ızdırabı İnsanların maceradan bahisleri hep o kanın kayyamasındadır. Yani kan akmakla kalmıyor. Mutlaka katilini bulduruyor. Bulmuyor. O katilin gizli sırrı zahir olunca, meydana çıkınca Davud Aleyhisselam mucizesi iki kat olarak Meydana çıktı, bakın burada mucize diyor, peygamber mucizesi, veriyedemiyor. Orada Hazreti Davut mucize gösterilmişti, Allah'ın gitti hücresinde yalvardı, Allah ona bütün hasiye, hazin, zuhur şeklini olduğu gibi meydana çıkarttı, aynı gibi üstünü gösterdi. Ya Davud gitti adamın yakasına yapıştı. Sen katilsin dedi. İşte demiği şey anlattı. <gülüyor> Bütün halk başlarını açtılar. Başlarını açması yani Hazreti Davud hak verdi. Yüzlerini seyirciler için yere koydular ve dediler ki bizim hepimiz de bastiret cihanın cih cihedinden kör olmuşuz. Gözlerimiz şey görmüyor. Hazreti Basit, bahsetmiyor. Halbuki biz senden yüzlerce acıbe, acıbe dedi, acayip şeyler, olansa haller ve mucize görmüştük Hazreti Davut. O mucize gösterdiği halde gene de köy inatlarından e, onun dilini, yani. onun, onun dilini diye zaten Müslümanlık. Hazreti Musa'nın hasreti, İsa'nın ne Müslümanlık. Hatta o zaman değişiyor. Talut ile, şimdi Talut okuyacağız. Talut ile gaza etmek için beni al diyen taş sana açıkça söz söylemişti. Bu açıklıyor onu. Sen 3 sapan taşıyla geldin. Sapan biliyorsunuz şu çocukların şu çatal bir ağaca bir lastik da çekip taş atıp buldukları. Sen üç tane sapan taşıyla geldin. Yüz binlerce adamı birbirine kattın, kırdın, geçirdin. Rahat Davut yapıyor bunları. Senin taşların yüz binlerce parça oldu. Her biri bir düşmanın kanını içti. Burada bir tarihi hasseye bak. Onda bir tarihi manet manet bakını veriyorum. Hazreti Musa'dan sonra yüşa şu Bekutluk. Hazret-i Yuşa hazret Musa'nın kardeşidir. Küçük kardeşi. hazret Musa'dan sonra hadi i Yuşa Aleyhisselam beni İsrail'i e idare etmiş. Ondan sonra da 14 hakim gelip geçmişti. 14'den kral gelip geçmiş. hazret Musa harfçı değildi. Hazret-i Yuşa harpçıdır. Çok harf etti. Vefat, harp de burada vefat etti. Yahudilerin son devrine hakimler devri denir. Krallığın son devrine hakim devri Sonra İçmü'il aleyhisselam ben bu İçmü'ül şeyde kayıtlı değil. Peygamberler şeyinde göremedim. Sonra İçmü'ül aleyhisselamın zamanı nübibetinde, onun peybe, peygamberi zamanında Talut isminde biri Beni İsrail'e hükümdar oldu. Cavud namunda, Talut Cavud, ben de namunda biriyle harba memur oldu. Cavud, bir yabancı güç, gücün kumandanı, Cavud da Yahudilerin kumandanı. Hazreti Davut da, Talut'un ordusunda bulunuyordu. Silah olarak elinde bir sapan vardı. Sapan dediğimiz gibi çocukların taşı attığı bir şey vardı. Yolda giderken üç tane taş ona bizi al. Calot'u bizimle öldüreceksin demiş. Demiş. Taşı abini beni de ben, beni attığın zaman ben Calot'u öldüreceğim diyor taş ona. Kendi hal diliye anlatıyor. Yolda giderken üç tane yani taş ona bizi al. Cavut'u bizimle öldüreceksin demiş. Hazreti Davut da o taşları almıştı. Vaktaki iki taraf karşı karşı ordular. İlk evvel Cavut meydana çıkıyor. Eskiden iki, ordu etmedi, iki ordular harbetmedi. İki ordunun kahramanları tek başına meydana çıkar. Birbirine meydan okurlardı. Erdilerlerdi. Beni onun karşısına çıkar. Artık birkaç kişinin ölümüne kadar böyle gider. Ondan sonra iki oldu. Ya barışırlar veyahut da savaşa başlarlardı. Bakta iki taraf karşıya İlk, ilk evvel Cavud meydana çıktı. Yani o karşı tarafın ordusu kumandana. Eri yarı güçlü kuvvetli bir adamdı. Davud ona eser misal ona misafetle daha küçük, ufak tefek bir insan attı. Öyle olmakla beraber... Cavut'un karşısına çıktı. ile bir taş fırlattı ve Cavut'u öldürdü. Zaten taş ona söyledi, ben at ona, ben onu öldüreceğim dedi. Onun he he he Helak olmasıyla ordusu bozuldu. Talut harbi kazandı. Bikapatan kızını Davut'a verdi. Kendisine veriat yaptı. Daha sonra halkın Davut'u olan teveccüh ve hürmetini çekemedi. Onu öldürmeye kalkıştı. Davut gizlendi ve tanıttan sonra beni İsrail'in hükümdarı oldu. Canavı Hak ona mülk ile beraber nübüvvet ve hikmet ihsan etti. Davut, Süleyman bunlar şanslı peygamberler. Hem kral hem peygamber. Cenab-ı Hak ona mülk ve beraber nübüvvet, peygamberlik ve hikmet, bazı işleri yapabilme kudreti verdi. Demir, elinde balmumu gibi yumuşar. O da işte Hazreti Davud'un mucizesi. Demir, sert bir maden biliyorsunuz. O elini aldığı zaman pamuk gibi oluyor, onu eğiyor Zırh yapıyor, askerle zırh yapıyor. Onunla <gülüyor> zırh yapar ve sattırır, bedeliyle geçinirdi. Kral ama e, hazineden maaş almıyor. E, hazini de yemiyor, kendi kazancını yiyor. Kendisine verilen, size vur. Kitabını yüksek sesle okudu vakit, dağlar akist yapar kuş tertan civaldaşırdı. Zeburun ayetlerine neşide derler. Neşide şiir şeklinde söylenir söyler. Şiir şiir diyelim. Neşide. Hz. Davud'a hak ile sanından Davud aleyhisselam bazı mucizelerini naklediyor. Zırh yapması sana bildirilince demir senin Elinde mum gibi yumuşadı. Allah ona vahya diyor. Demir al da zırh yap diyor. O da tamam diyor, zırh al yani. Demir al yani o da eriyor. Dağlar seninle birlikte hafızlar gibi zebur okuyorlar. Okudukça zebur yeşil, makam, ahenkli okuyor. Okuyor, dağlar akis yapıyor. Ses gidiyor, çarpıyor, geliyor, aksediyor Böyle bir muski eyvallah. Bir muski meydana geliyor. Ve Hakk'a şükür ve sana ediyorlar. Şükür. Sana yalvarmak ediyorlardı. Senin nefesin ve müessir işadınla tesir eden aydınlatmalarınla, işadınla yüz binlerce göç açıldı. Çünkü işte Asıl muze bu. Asıl demir yumuşaması falan değil de, yüz binlerce halkı işgahat etmek. Onları işgahatla aydınlatmak. Asıl muze bu. Demir eritir. Ateşe korusun, demir gene erir. Ama halkı aydınlatmak en zor eğitim gelen, dedikçe böyle daha çok aydınlıyor insaniyet noktadır. Akıl bütün kabul etmez. Seni kabul etmez. Binlerce göç açıldı. gaybı müşahede etmeye amede oldu. Gaybi bile artık görmeye insanlar akıl elde edebiliyorlar. Bütün akıl işi. Aklın varsa gaybi görürsün aslında. Aklın varsa gaybi görürsün. Er, akıl elde Gaybı ne olduğunu bilmezsin ama bilir, e, e, görürsün onu. gaybi insan görür. Neyse tasavvur edersin. Tasavvurların bir gün açığa meydana çıkar. Bütün mucizelerin mucizelerin en kabisi, en sağlamı ise daimi olan bir zindelik bahşetmektedir. İşte asıl mucize bu halka aşılama güç aşılama kafidir asla ama düküne kuyuyu verme. Cümle mucize cümle mucizatın ruhu. Bütün mucizelerin ruhu mucizat mucizenin çoğuludur. Mucizat. Bütün mucizelerin ruhu ölüye ebedi bir hayat bahşetmek. Ölü. Yani cenaze değil ölüm kalplerin ölüm, ölüsü, kalplerin ölümü. Ölüye bir hayat başlatmak, yani dalalete düşmüş, yoldan sapmış bir kimseyi hidayete sevk edemektir. Asıl mucize bu. Konuşmanın başında tam da denk geldi buna. E, e, şey bak, e, mucize bir an için onu biter ama yoktur ki daimidir bir cemiyet aydınlatmak, akıl fikir vermek daimidir onun gelecek nesiller nesil bu gider o zalim katil öldürüldü onun ölümüyle bir cihan diretti o da katil cezasını buldu hak yerini buldu Bu da cihandan basadı hak hak hak yerini buldu hakkın her biri bu mucize üzerine yeniden Allah'a bende oldu. Hazreti Davut o katili meydana çıkardı, haklıya haksızı ayırdı, haksız cezasını buldu. Cezasını bulmasaydı öyle gidip gelecekti. Halk körü körüne onlara uyup gidecekti ama Hazreti Davut orada haklıya haksızı ayırdı katili meden çıkarttı. niye Allah'a olan yakınlığıyla, Allah'a olan imanıyla haksızlığı, katili meden çıkarttı. Katil cezasını buldu. Hak da yerini buldu. Hak, yeni bir dünya meden bitirdi. Anladın mı çocuklar? Dedem, Ruhşah Peygamber de Yahudi oluyor. Öyle mi? Ruhşah Peygamber, Yahudi ya Yahudi'nin sonradan, e, Museviler vardı, İsrailler vardı, Yahudi adı sonradan bu <gülüyor> İsrailler vardı. Benim Hazreti İbrahim, Hazreti Yusa, Hazreti Musa kardeş ikisi. Bir kardeş diyorsunuz. O zaman Yahudi mu olmuşsunuz? Yani ya, peygamberin çoğu Yahudidir, İsrail olanlıdır. Bizim peygamberimiz Hazreti İbrahim'den gelir. Türk. Arap değil, Türk. <gülüyor> Hazreti Peygamber Türk. Türk. Açın Kur'an okuyun. Türk söylenen geliyor. Az Az Azeri Türk. Hazreti Muhammed mi diyorsun? Tabi Türk. Arap değil ha. Arap isimli doğmuş. Ama Arapça konuş. Arap, uzun zümmeti Araplar azda kalmış. Bir soy. Hazreti İbrahim'in torunu. Hazreti İbrahim Hazreti, e, Türk. Peki, Azerin bir, oğlu Azerbaycan'da Azer Bir Beycan'da, yerde dedem diyor ki Arapları üç şeyden dolayı seviniz Bir ben Arap olduğum için İki Arapça konuşulduğu için Üç e, Kur'an'ın derim Arapça bir Kim söylemiş bunu? Bir yerde okudum ben böyle bir şey yok mu? Onlar Suri şeyleri onlara Kulak asmayı, asmayı. Kulak ya, asmayı. Ya, Bunlar, ciddi, şey, <gülüyor> Millet arasına <gülüyor> Çomak <gülüyor> sokmak, <gülüyor> sokmak. <gülüyor> Onlara inanmayın Bir zaman da Kur'an-ı Kerim mahluk mu Haluk diye şey çıkarttılar. Haluk'u mu yani ne, neyse ne o Kur'an-ı Kerim sonradan geldi. Haluk şey mahluk yaratıldı. Kur'an-ı Kerim sonradan geldi. Başka var mı Kur'an-ı Kerim? Haluk'ta mahluk. Yaratıldı. Bunun yani ya Haluk'ta de, mahluk'ta de diye şey yapın gerek yok. Zaten araban araba olmayan. Arap'ın araba üstünlüğü, araba üstünlüğü yok. Ben Arap'ları sevmem ama peygamberimiz sev. Arapça çok zengin bir dildir. Arapça dünyanın en zengin dilidir. Bugün daha en çok kelime Arap'lardadır. Arap Ve üretilir üretilir bitmez sonu bitmez. Çünkü daima daima ürer. İngilizce ya her İngilizce on para etmez. İngilizce on para etmez. Dünyanın en geri dilidir. En karmaşık dilidir, en, en soysuz dilidir. — Çok az kelime Bugün Ankara Soktan, İngiliz Saksonları, yüzde beşti İngilizce'de. Ankara, aslı, İngilizce, aslı olan Ankara Saksonları… Onlar da ayrı ya, Ang Angıllar ayrı, Saksonlar ayrı. Birleşmiş, Birleşmiş Ankara Saksonlar olmuşlar. İngilizce'ki payı yüzde beştir. Arapça'nın İngilizce payı yüzde ellidir. Yani Hepiniz İngilizce konuşuyorsunuz, Ar Ar Arapça konuşuyorsunuz. Peder diyoruz değil mi? Peder. Arapça. Padr. Madr diyoruz. Ana. Mader. Ana. Hazreti Mader diyor. Haramdan gidiyoruz. türbesinde dua ediyoruz. Maden Sultanı. Hazreti Peygamber, Hazreti Mevla'nın anası. Yıldız diyoruz. Star. Sitari Arapçası. Bet diyoruz. Kötü, fena, bet. İngilizce bet, Arapça'da bet. Evet. Kimi kandırıyor burada ya? <gülüyor> yani daha neler, neler, neler, neler? burada birader. <gülüyor> yani, işin aslına varmak lazım. Yani e, günlük, günlük hasira karşısında hemen teslim olmamak lazım. Aslına var, bed. hep söylerim sen. Bir mevzu olursa onu genişletin, genişletin. O mevzule e, çelik kalmasın, o mevzuların hiç hapis kalmasın. O evet. daha başka, ancak öyle, bütün tepsiyle öyle yapılıyor, bütün evet. ya, açıklamalar öyle yapılıyor, birbirine benzeterek yapılıyor. Detaylar. Evet. Detaylar önemli. Tabii bir şey yani günah der geçer ya, ya, günah mı, Günah binler türlüsü var, açım günah mı, günah mı diyelim bakalım. Ben? Yüzeysel bir olmuyor. Yani onu hep sizinle görüştümden hep öyle söylüyorum. Bir mevzuya kapalı kalmayın. Daima açın mevzuları yani. Birçok halsiyonu. Yoksa şimdi kuran Kerim bir ayet var. Sadece ayet o, o, o mevzuya bağlı bırakmayın. Açın ayeti, açın. Ama çok ilerleyen, hiç var varmayın. Her şeyi oraya bağlamayın. bir kadar, o kadar. Hani neden lo ne? Cevi, ne? Cevi. Ha, o o o o o o o o o o o o o o o o Diyet o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Kulağın içinde uzlaşma gibi bir şey. Bu Allah emri. Anlaşın diyor yani kanan kan kan kısarsa kısarsa ama anlaşabilirseniz olmuyor. Anlaşabilirseniz genistini geni size bırakıyor. Onun karşı anlaşabilirseniz yani yeni gene kan atmasın. Onun karşını bir bir can daha gitmesin, bir can gitmiş bir can daha gitmesin. Ama yok anlaşamazsanız, Anlaşmaz. partideki gibi. yok Kul hakkında da öyle diyecek de bir anlaşım için. Kul, kul hakkı, Kul hakkı, he ha, kul hakkı. Ha, ha, evet. kulak. Gayet tabii, gayet tabii. Gayet tabii. Sen de aradığın hep kul hakkıdır. Hep aradığın kul hakkıdır, sen hakkını alacaksın. Ben de hakim, ben haksızsam ben de hakim alacaksın. Evet. Tabii ki aşkım. Allah'ın arasında da kul hakkıdır. Sevapları öbür kişinin sevaplarından mı almayacaksınız? Eyvallah. Öbür tarafta, şimdi şöyle bir şey var. Onun sevaplarını sana vermek de var. Hatta, o belki onu sevabını aldığı zaman, o belki cehennemle oturur. Cevabı, o bittiği zaman, sayısı bittiği zaman sevabında, sevapları sayın Sıvaplar da sayılır. Onu sayılır. Sayı Bakın ne diyor? Ee, Cemaatle kılınan namaz e, yalnız kılınan namazdan 27 defa daha fazladır. O da sayılır. Yani, Allah'tan rahmeti bol ama böyle bir bedava değil. Allah şimdi Tabircemsiz Allah çok büyük bir e, matematiklidir, matematik bütün kainatın matemizir gelmiş, bütün kainat matematik üzerine oturur, çekimler, mekânlar falan falan hepsi. Şimdi daha ileride bugün çok da burada burda keselim. Siz yeni geldiniz ama çok da benim bir Dedik ya da hastam gitmem lazım. Bugün burada keserim de ee, fakir, bunu daha da fakat mevcutu çok uzun burada. Şey çok uzun. Aşağı yukarı, 80-90 bir var artık. 183. 80-90 bir var, çok uzun sürecek. 10.183. İnşallah onu Cuma şey, namazı kılalım. Tamamdır. Kayıt yaptık Tadecim beytleri Beytleri'ye söyledi.